قل أأنبئكم بخير من ذلكم منذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من الأنهار خالدين فيها وأزواج ورضوان من الله ya Muhammed Deki, ki, size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Günahlardan sakınanlar için Rableri katında altlarından nehirler akan, içinde ebedi olarak kalıcı oldukları cennetler, terdemiz zevceler ve Allah'tan bir rıdvan razı olması vardır. Ve Allah kullarını hakkıyla görendir. الذين يقولون ربنا اننا آمنا ki Rabbimiz muhakkak ki biz iman ettik artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi o ateşin azabından muhafaza eylederler. As-sabirin as-sadikin ve'l-qalifin ve'l- onlar sabredenler, doğru olanlar, itaat edenler, mallarını Allah yolunda sarf edenler ve seherlerde sabah namazı vaktinden önce mağfiret dileyenlerdir. Şehid Allah'u ilahe illa huve vallelâ Allah adaleti kaim kılarak kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim olarak buna şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O aziz kudreti daima galip gelendir. Hakim her işi hikmetli olandır. Minadiy an Allahil İslam. Ve makhterefen nezir utul kitabal bir min ilm bi in Allah'a seri'ül hisâde Muhakkak ki Allah katında yegane din İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler, Yahudi ve Hıristiyanlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ihtilafa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse artık şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. <gülüyor> صدقوا كفؤ الأسلم وجهي لله ومن يتبعني وقول الذين أوتوا الكتاب وأنؤمن أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا ويت واللو فإنما عليك البلاء. <Sessizlik> Resul buna rağmen onlar seninle tartışırlarsa artık de ki ben kendimi Allah'a teslim ettim. Bana tabi olanlar da kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere diğer müşriklere de, de ki siz de teslim oldunuz mu? Bunun üzerine İslam'a girerlerse o halde muhakkak doğru yola ermiş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen ancak tebliğdir. Allah ise kullarını hakkıyla görendir. Ennallazina yakturuna bi ayatillahi ve yaqtulunennabiyine bi ghayri hakkin ve yaqtulunellazina ya'munu bilqist. Doğrusu Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere, haksızlıklarını bile bile peygamberleri öldürenler ve insanlardan adaletle emredenleri öldürenler var ya, Artık onları pek elemli bir azap ile müjdele. İşte onlar dünya ve ahirette amelleri boşa gidenlerdir. Onlar için yardımcılardan kimse de yoktur. Kendilerine kitaptan, Tevrat'tan bir nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar da sonra onlardan bir kısmı hakkı kabulden kaçınan kimseler olarak geri dönüyorlar. <gülüyor> Bu yüz çevirmeleri şüphesiz onların sayılı birkaç günden başka bize ateş asla dokunmayacaktır demeleri yüzündendir. Ve uydurmakta oldukları şeyler dinleri hususunda kendilerini aldatmıştır. <gülüyor> Peki hakkında hiç şüphe olmayan, geleceği muhakkak bir günde onları bir araya getirdiğimiz ve herkese kazandığı amellerin karşılığı tam olarak verilip kimseye haksızlık edilmediği zaman bakalım halleri nasıl olacak? قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ Mulk. و تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتظل ey mülkün gerçek sahib olan Allah'ım dilediğine mülkü verirsin Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin. Dilediğini de zelil kılarsın. Her hayır ancak senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Tûlicu'l-leyle fîn-nehâri ve tûlicu'l-nehâri ve tûlicu'l-nehâri ve tûhlicu'l-hayye minel-meyyit ve tûhlicu'l-meyyite minel hayy geceyi gündüze katarsın gündüzü de geceye katarsın ölüden diriyi çıkarırsın diriden de ölüyü çıkarırsın dilediğini ise hesapsız rızıklandırırsın la yakha'hiru'l mu'minun'l kafirin evliyâ'en min duni'l mu'minin ve men فعل ذلك فليس Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dostlar edinmesin. Kim böyle yaparsa artık Allah'tan onun için yardım namına bir şey yoktur ancak dost görünerek onlardan gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız müstesna. Bununla beraber Allah sizi kendisinden sakındırır. Dönüş ise ancak Allah'adır. Kuy Allah ve ve şeyin de ki, silelerinizde olanı gizleseniz de onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve göklerde olanı da yerde bulunanı da bilir. Ve Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Yawme tecidu kullu nefsin mâ min muhbara ve ma amilet Herkes yaptığı her iyiliği ve yaptığı her kötülüğü hazır olarak bulacağı gün Ararzu eder ki Keşke onunla o kötü ile kendisi arasında uzak bir mesafe olsa. Allah ise sizi kendisine karşı gelmekten sakındırır ve Allah kullarına karşı çok şefkatli olandır. İn ki Allah Muhammed'deki eğer Allah'ı seviyorsanız o halde bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafur çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. Kul azimullahi ve la yuhibbul de ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Buna rağmen yüz çevirirlerse hiç şüphesiz Allah kafirleri sevmez.